Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz... Acak Sıfat Fiil Eki Acak Sıfat Fiil Eki kullanım alanı en yaygın olan sıfat fiil eklerinden biridir. Çünkü, an ve dık eklerinin yüklendiği görevi, gelecek zamanda tek başına karşılar. Bu ek, büyük ve küçük ünlü uyumlarına göre değişerek, acak-ecek şekillerinde kullanılır. Acak sıfat fiil eki, iki şekilde kullanılır. İyelik eki almadan kullanılan acak sıfat fiil eki, örnek verecek olursak, Ali kredi taksidine ödeyebilmek için borç isteyecek birini arıyor. O kadar fakirlerdi ki sobayı yakacak odunları komşuları getiriyordu. İyelik eki alan acak sıfat fiil eki. Yine örnek verelim. Adam olacak çocuk küçüklükten bellidir. İzleyeceğiniz programda şiddet içerikli görüntüler yer almamalıdır. Çok sinirlisin. Söyleyeceğin kelimelere dikkat et. Şimdi yapacağımız konuşmayı acak sıfat fiil ekinin cümle içerisindeki kullanımlarına dikkat ederek dinleyiniz. Baharın gelişi. Yatıyor musun yavrucuğum? Evet anneciğim yatıyorum. Sana içini ısıtacak masal okumamı ister misin? Olur anne ama Bahar'ın güzelliklerini anlatan bir masal seç lütfen. Anne ne oldu? Birden düşüncelere daldın. Ne düşünüyorsun? Bu konuda o kadar çok masal biliyorum ki hangisini anlatacağıma karar veremedim. Anne bir kitapta okumuştum. Bahar'ın gelişiyle doğanın yeniden canlanacağı yazıyordu. Doğanın yeniden canlanması ne demek? Gökyüzünde parlaklığıyla ısıtacak bir güneş, topraktan fışkıracak ekinler, filizlenecek dallar, coşkun akacak dereler, mis gibi kokacak çiçekler. İşte bu saydıklarımın hepsi doğanın yeniden canlanması demektir. Peki doğayla birlikte biz de yeniden canlanıyor muyuz? Elbette benim minik kuzum. Doğadaki bütün bu değişmeler bize de yansıyor. İçimiz kıpır kıpır oluyor. Sebepsiz bir sevinç yaşıyoruz. Haberlerde de çıkıyor değil mi? Baharın gelişiyle insanlar sahil kenarlarında gezintiye çıktı diye. Sen neler de biliyorsun bakalım. İnsanlar bütün bir kış kapalı mekanlarda olmaktan sıkıldığı için baharla birlikte açık havada gezecek, eğlenecek, vakit geçirecek yerler arıyor. Bu sebeple televizyonda bu tür iç açıcı haberler aktarılıyor. Biliyor musun? Mehmet'le babası balık tutmak için gerekli eşyaların listesini çıkartmışlar. O eşyaları tamamladıktan sonra balık tutmaya gideceklermiş. Baharda daha zevkli oluyormuş balık tutmak. Çünkü onları soğuktan koruyacak kalın kazakları ve kabanları giymek zorunda kalmıyorlarmış. Böylece oltayı daha rahat hareket ettirebiliyorlarmış. Anne! Başka soru yok. Bu konuda söyleyecek çok şey var. Ama uyuman gerekli. Biliyorsun yarın erken kalkman lazım. Hani masal okuyacaktın? Bu gece Bahar'ın getireceği güzelliklerden konuştuk. Söz veriyorum, yarın Baharlar Ülkesi'nde geçecek bir masal anlatacağım. Hadi şimdi uyu. Peki, iyi geceler anneciğim. İyi geceler benim minik kızım. Şimdi de biraz önce yaptığımız konuşmadaki acak sıfat fiil ekinin cümle içerisindeki kullanımlarını tekrar edelim. Sana içini ısıtacak masal okumamı ister misin? Kızını üzmemek için kafasından kendince uyduracağı bir masalı anlatmaya karar verir. Hangisini anlatacağına karar vermekte zorlanır. Bu konuda o kadar çok masal biliyorum ki hangisini anlatacağıma karar veremedim. Bahar'ın gelişiyle... Doğanın yeniden canlanacağı yazıyordu. Gökyüzünde parlaklığıyla ısıtacak bir güneş. Topraktan fışkıracak ekinler. Filizlenecek dallar. Coşkun akacak dereler. Mis gibi kokacak çiçekler. İnsanlar baharla birlikte açık havada gezecek, eğlenecek, vakit geçirecek yerler arıyor. Balık tutmaya gideceklermiş. Çünkü onları soğuktan koruyacak kalın kazakları ve kabanları giymek zorunda kalmıyorlarmış. Bu konuda söyleyecek çok şey var. Hani masal okuyacaktın? Yarın baharlar ülkesinde geçecek bir masal anlatacağım. Şimdi de Bedri Rahmi Eyüboğlu'na ait metni, Acak sıfat fiil ekinin, Cümle içerisindeki kullanımlarına dikkat ederek dinleyelim. Ağla güzel çocuk ağla. Siyah perçemleri kaşının üstüne düşmüş kız ağlamaklı gözlerle geldi. Çöpçüler geldi. Sizin kırmızıya boyanacak evi arıyorlarmış. Ben evin numarasını bilmiyordum, gittiler. İçeriden bizim ormandan yakacak toplayan arkadaşın hanımı hışımla dışarı fırladı. Gözleri dolu dolu olan ağlamaklı kıza, ''Seni söz dinlemez seni. Yine kimsesiz köpeklere sahip çıktın. der diye çöpçüleri sen gönderdin değil mi?'' Siyah perçemli kızın başı dönecek, midesi bulanacak gibi oluyordu ama bir saat içinde yaşadıklarını düşündükçe ayakta durmak zorunda olduğunu hissediyordu. ''Teyze, senin evin numarasını bilmiyordum.'' diyebildi kısılacak gibi olan sesiyle. Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Günlerden beri başlamış bir dramın tam son perdesine düşeceğim aklıma gelmezdi. Meğer arkadaşın oğlunu mahalle köpeklerinden birisi ısırmış. Çocuğa kuduzdan korunacak iğnelerden yaptırmışlar. Belediyeye haber vermişler. Mahalleye köpekleri zehirleyecek maddelerle birkaç kere çöpçüler gelmiş fakat ağlamaklı komşu kızı her seferinde turuncu giyecekli çöpçüleri atlatmış. Gözcüler koymuş, gidecek yerleri olmayan kimsesiz köpekleri bir taraflara saklamış. Kimsenin aklına gelmeyecek planlar yapmış fakat bu sefer hem mahalle hem de belediye işi ciddiye almış. Derken turuncu giyecekleri olmayan bir adam ortaya çıktı. Adam cebinden çıkardığı ufak tefek şeyleri telaşa yer vermeyecek şekilde kimsesiz iki beyaz köpeği atmaya başladı. Beyaz köpekler biraz sonra karınlarında patlayacak bombadan habersiz ikindi güneşinin kamaştırdığı otlar üstünde oynaşıp duruyorlar. Meğer bu adam barınacak bir yerleri bulunmayan köpekleri zehirleyen turuncu giyecekli çöpçülerden biriymiş. Siyah perçemli kız oyunu bırakmış, bir kenara büzülmüş, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Niçin öteki çocuklar hiç oralı değil de yalnız o ağlıyor? O ağladıkça zehir kendi kanıma karışacakmış gibi beni de bir telaştır aldı. Ama ne yapabilirdim? Köpekler her şeyden habersiz, yaşayacakları son dakikalarını cıvıl cıvıl oynaşarak geçiriyorlardı. Çocuk hala ağlıyor. Bak diyorum, onlara bir şey olacağı yok. Hadi artık sen de evine git. Hiç oralı bile değil. Sanki gözyaşları zehrin kuvvetini azaltacakmış gibi. Ormandan yakacak toplayan arkadaşın karısı huylanıyor. Ağla bakalım. Sanki büyük bir marifetmiş. Bu kadar bol gözyaşın vardı da depremde ''Deniz altında ölenlere niçin ağlamadın?'' Çocuk ağzına kadar sitem dolu, zeytin gibi kara gözlerini kaldırıyor. ''Ben onları tanımıyorum ki.'' diyor. ''Ah güzel çocuk, çocukluğun sana ben onları bilmiyordum, onun için ağlamadım.'' dedirtti. ''Siyah Perşemli güzel çocuk, bir gün gelecek tanımadığın insanların ölümüne de ağlayacaksın.'' ''İşte o zaman insan adıyla sanıyla bir insan olacaksın. Bütün insanlığa şunu diyeceksin. Onları tanımazdım ama yine de ağlıyorum işte.'' Türkçe öğreniyorum.